İnsan İnsana programına hoş geldiniz Değerli izleyenler Umarım güzel bir pazar geçiriyorsunuzdur Polat Doğru Ve ben Doğan Cüceloğlu Diyoruz ki insan Farkında olduğu kadar Yaşar O nedenle Biz yaşamı Yaşanılan yıllarla değil Aynı zamanda başka bir boyut ekliyoruz Farkında olmanızın Derinliğine O nedenle ...her programda... ...bir sohbet konusu seçiyoruz. Değil mi? Evet hocam. Bugün Bugün konu nefis hocam. Bugün babalık konusunda konuşacağız. Yani bu konununla ya ilgili farkındalığın... ...derinliğini biraz arttıralım diye... ...konuşuyor olacağız hocam. Evet ve ben Polatcığım bunu... ...bizim toplumun... ...çok önemli bir konusu olarak... Çok hocam. Geçenlerde bir makale yazdınız... ...bu konuyla ilgili yani... Ona cevap gelen maillerin ardı arkası gelmedi ve o kadar çok konuşulmuş. Yani siz kendi babanızla ilgili deneyiminizi paylaşın şeklinde bir şey dediniz. O kadar çok şey yazılmış ve bazıları o kadar yürek burkan şeyler ki, ee, ...bunu mutlaka konuşmamız gerekiyordu ve böyle aslı astarınca hakkını vererek konuşmamız gerekiyordu. Bugün babalık meselesini konuşuyor olacağız. Evet, olarak. hakikaten konuşalım. Hocam tam onu konuşmadan önce ben şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi biz seminerlere gidiyoruz birlikte falan. Siz orada bir hikaye anlatıyorsunuz ve bu hikayenin özünde Piaget'in ahlak gelişimi meselesi var. Çocuklarla ilgili Can Piaget'in ahlak evet. gelişimi meselesi var. Ee, çok özünde de işte hikayede... Ee, biri hırsızlık yaparken bir bardak kıran, diğeri de e, annesine yardım etmeye çalışırken çok sayıda bardak kıran iki çocuğun cezalandırılması meselesi var. Şimdi siz diyorsunuz ki bu 7 yaşından önce ahlak konusuyla ilgili bir gelişim yok. Dolayısıyla niyeti değerlendirmiyor çocuk. 7 yaşına kadar bardak sayısına bakıyor. Evet. Niyete 7 yaşından sonra bakıyor. Şimdi bunu da öğrendim ben dedim eve gideceğim sonra Oğlan geldi böyle. Babacığım dedim şimdi dedim... Sana Oğlan kaç yaşında? Beş, beş yaşında. Beş yaşında. Evet payrak. Gel babacığım dedim sana dedim, bir soru soracağım. Bakalım ne cevap vereceksin. Şimdi dedim iki tane çocuk varmış. Tamam o kısmını anladı. Bunlardan bir tanesi dedim hırsızlık yapmaya çalışıyormuş. Bir tane bardak kırmış. Tamam o kısmını anladı. Ee, diğeri de dedim annesine yardım etmeye çalışırken 11 bardak kırmış kimi cezalandırmak lazım oğlum burada dedim ne yapalım hı hı. 11 bardak kıranı cezalandırmak lazım babacım hiç terezeti yok hiç terezeti yok hiç en ufak hiç bir yani evet. 11 bardak niye evet. babacığım dedim çok bardak kırmış dedi tamam <gülüyor> evet. ama dedim annesine yardım olsun dedi hı. öbürü dedi bir tane bardak kırmış hı hı. ha dedim ama dedi üç dört bardak olsaydı dedi onu cezalandırmayabilirdik aslında dedi he evet 5 yaştan yavaş yavaş evet. 6-7'ye doğru yaklaşıyor ya Hı -hı. artık e, hiç olmazsa rakamların sayısı da Aynen. önemsenmeyebiliyor. Sizin bu bana bunu anlattığınız yer askerlikle ilgili bir öykünüz hocam. Evet. Onu paylaşabilir misiniz bizimle? Evet. <gülüyor> Polat ıı, sağsa kulağın açındasın yüzbaşın dedi ki sen dedi, Amerika'dan doktora mı aldın dedi. Evet dedim. Bir şey öğrendisindir herhalde dedi. <gülüyor> Öğrendim komutanım dedim. <gülüyor> O zaman dedi, mıntıka temizliği falan filan yok dedi. Sen dedi karşına al, konuş. Köye gidince karların dövmesinler dedi. Adam olsunlar falan dedi. Başsana komutanım dedi. Böylelikle ben mıntıka temizliği yapmıyorum. Fırsat buldukça bu eğitim taburunda Aha. erlerle konuşuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Benim için müthiş güzel bir deneyimdi bu. Bir keresinde dedim ki, acaba... Bizim askerlerimizin ahlak gelişimi nesnel düzeyde mi yoksa niyeti atlamış durumda mıyız? <gülüyor> Ve onun için bu hikayeyi anlattım. Ama dedim ki erkek misafiriniz geliyor. Hanıma sen çık git dediniz. Siz hazırlıyorsunuz çayı. İşte Aha. bir çocuk sana yardım ederken 11 bardak kırdı. Öbür çocuk e, hırsızlık yaparken gizlice bir bardak kırdı. Hangisini cezalandırırsınız? Sessizlik. Belki anlamamışlardı diye bir daha anlattım. Hangisinin cizamızın? Yine sessizlik. Sonra Mahmut diye bir erim Aha. sağsa kulağı çınlasın, el kaldırdı, ayağa kalktı, tekmil verdi. Komutanım dedi, çocuğu cezalandırmam dedi. Ben bakıyorum, anasını döverim dedi. Şimdi, ulan literatürde böyle bir şey yok. <gülüyor> Tabii, niye dedim? Çocuğu iyi terbiye etmemiş dedi Ve bu çok önemli bir gözlem olarak bende kaldı. Düşünmeye başladım. Hakikaten çocuk terbiyesinden anne sorumludur. Baba, Baba. sadece eve çıkısını doldurur getirir. Çocuğun terbiyesinden anne sorumludur anlayışının ne kadar yaygın olduğunu... Çok net gösterir, Görmeye başladım. Hocam. Evet. hocam bu babalık türleriyle ilgili konuşacağız ama ondan önce bizim arkadaşların sokaktan size getirdiği bir takım sorular var. Onları bir izleyelim. Tamam. Peşinden de üstüne konuşmaya devam tamam. edelim. Evet. Doğan hocam ben şöyle bir soru sormak isterim. Çocuk üzerinde anne mi etkilidir, baba mı etkilidir? Merhaba. Çocuğun ahlaki gelişiminde babanın önemi nedir? Bir baba çocuğuna neden sevgi göstermez? Babalar dünya, e, çocukların gözünden dünyaya bakabilirler mi? Merak edeyim için soruyorum da. Doğan Bey merhaba. Toplumda baba türleri var mıdır? Bunu merak ettim. Sayın Hocam baba olmanın sorumlulukları nelerdir diye soruyorum. Olgun bireyler nasıl yetiştirilir? Bir babaya düşen görevler nelerdir? Merhaba Doğan Bey. Baba olma, iyi baba olmak öğrenilebilir mi? Yani merhaba Doğan Bey. Çocuk terbesinde anne mi daha etkilidir yoksa baba mı daha etkilidir? Bunu öğrenmek istiyorum. Ee, i̇yi baba olmak ya da direkt baba olmak öğrenilebilir bir şey mi? Bu insanın çocuğu olduktan sonra e, kazanılan bir yeti mi acaba? Evet. Teşekkür ediyoruz bütün soru soranlara. Polacığım ne kadar Çağ. can alıcı, güzel yakalıyorlar hocam. Şey, özünü yakala ya. özünü yakalıyor yani insanlar ne soracaklar dedim ya size hocam ya o kadar o kadar müthiş şeyler yazıldı ki bu konuyla ilgili sizin sorduğunuz sorular üzerine ben e, gerçekten çok etkileniyorum bu konuyla bir sürüsünde ağladım ben. Sürü, Ağladın hocam yani e, ağlanılmayacak gibi değil yazılan şeyler. Bizim evet. bu babalık konusuyla ilgili ciddi bir derdimiz var. Şimdi az önce dediniz ki baba çıkınını dolduruyor getiriyor Ondan başka da bir sorumluluk sahibi değil dediniz. Evet. Peki bu babalıkla ilgili türler üzerinden konuşalım hocam. Bu evet. babaya ne diyeceğiz biz? Ee, önce şunu söyleyeyim. Ee, çünkü bu kişiye de böyle babalık yapılmıştır da ondan dolayı. Yani Anladım. canım o babalık yaptığını sanıyor ama aslında ben üç tür baba görüyorum. Hı hı. Ee, biraz basitleştirdiğimi farkındayım. Tamam. Fakat kendi toplumum için konuşuyorum. Hı hı. 54 yıl psikoloji alanında bulunan bir insan olarak konuşuyorum. Hı hı. Yurt dışında bulunmuş birisiyim. İnsan ilişkileriyle ilgili çok üzerinde durdum. Çocukların içinde yetiştiği aile kavramı benim için önemli. Kendi hayatımda da bunun acısını çektiğimden dolayı. Onun için ilgilendiğim bir konu. Anladım. Ve Polat ben... Iı, konuşa konuşa kendi kendime ikna ettim ki aslında benim toplumumda üç tür baba var. Hı hı. Bir tanesinin adına yok baba diyorum. <gülüyor> tamam. Bu e, istersen önce söyleyeyim neler olduğunu sonra teker teker tamam. el alırız. Bir tanesi yok baba. Aha. Bu hikayedeki öyle. Tamam. Var ama yok. Yok, değil yok. Değil mi? Evet. İkincisi yüz baba anlatırız. Tamam. Onun ne olduğunu. Üçüncüsü de can baba. Aha. Yok baba, yüz baba ve can baba. Süper oldu hocam. Ve tahmin ediyorum bu üçü içerisinde Türkiye'nin kaderi hakikaten belirleniyor. Aynen. Bana öyle geliyor. Aynen öyle. Şimdi bu neden yok baba diyorum. Şimdi adam doğal olarak diyor ki benim çocuk terbiyesinde herhangi bir sorumlu yok. Diyor. Yok diyor. Aynen öyle diyor. Evlendim diyor. Baba olmak için bir faaliyet yaptık. Kadım hamile kaldı ve doğurdu. Helal olsun dediler. Erkek çocuğun oldu. Aa, aklıma gelmişken <gülüyor> benim abimin biri ilk çocuğu kız olduğundan dolayı üç gün karısıyla konuşmadı. Vay be. Böyle bir geçmişim de var benim abi. Şimdi evet evet. Hala vardır benim ülkemde. Var vardır o ayrı ama hakikaten çok müthiş ya bu. Evet. Ve canım bu öykü de Doğan kıza sonra anlatıldı. O da babasının gözüne girmek için en çok çalışkan o oldu. <gülüyor> Şimdi yani baba olarak çalışır, hı hı. emek verir, yorulur, para kazanır, eve getirir. Ondan sonra iç işleri, bakanına her şeyi teslim verir, de. teslim eder. O hariciye bakanıdır, Böyle i̇şte bir şey söylüyorlar. O nedenle çocuk terbiyesi mutfakta ne olup bitti efendim işler işleri bakanlığın işidir o ondan hı hı. dolayı pek ilgilenmez tabi ve burada çok önemli bir ihtiyaç karşılanmıyor ya hocam ihtiyaca gelmeden önce idare edilmez mi yani bakın adam imkanları sağlıyor aç değiller açıkta değiller hele bir de kadını falan dövmüyorsa bir sıkıntı yaratmıyorsa evin içerisinde yani ne olur bu evde? Ne, neyin eksikliğini yaşayacaklar ki? Hani diyorlar ya yediğin önünde yemediğin bilmem ne falan filan diye. Evet. Polat dışarıdan baktığın zaman hakikaten bu soruya verilecek cevap yok. Neyin eksik gibi. Ama içeriden baktığın hı hı. zaman bir çocuğun gözüyle. Hı hı. Şimdi ben bir bilim insanı olarak bakıyorum. Gelişim psikolojisini bilen bir evet. olarak çok büyük eksik Hmm. bundan 400 yıl önce D vitamini eksikliği bilen insanlar yoktu evet. ondan dolayı reşitizmin neden olduğunu bilen yoktu baba enerjisinin eksikliği babanın tanıklığının eksikliği çok önemli Polat hocam bu tanıklıktan kastınız nedir Yani büyük bir eksiklik diyorsunuz ama nedir yani adam orada evin içerisinde daha ne yapsın Evin içerisinde ve yok. Çünkü tanıklık durumuna getirmiyor. Öyle bir sorumluluğu hmm. yok. Şimdi burada kritik bir kavramdan bahsettik. Tanıklık evet. kavramı. Bunu ben son 4 yıldır falan dikkatle kullanıyorum ki. Saniye. Benim için Polat bu kavram çok önemli bir kavram. Hmm. İletişim her yerde var ama ilişki her yerde yok. Yok doğru. İletişimi, ilişki haline döndüren insanların birbirini tanık olarak görmesiyle hmm. başlıyor. Ee, ve benim e, sık sık anlattığım bu öykü, e, yani biri tarafından görülmek, hmm. önem verdiğin biri tarafından görülmek, Anladım. bu önem verildiğin bir kişinin farkına varıp, zaman alıp, şöyle bakıp, sen mi yaptın bunu? Ooo... Aferin sana demesi... Ruhun bir gıdası. Bu kadar önemli diyorsun. Bu kadar önemli. Daniel Siegel adında... Bir nörobiyolog... Biyolog, çocuk psikiyatristi alanında çalışıyor. Şu anda altı falan kitap yazmış vaziyette. İnsan beyninin gelişmesinde... Çocukların hı hı. beyninin... Ruhunun gelişmesinde... Sağlıklı gelişmesinde bu aile içerisindeki tanıklığın en önemli faktör olduğunu hmm. gösteriyor. O bakımdan çocuk bir şey yaptığı zaman, ben sık sık görürüm çevremde, bir şey yaptığı zaman kendisi için önemli ve yeni durur. Sağa sola bir bakar. Uh -huh. Eğer bak. kimse görmüyorsa, onun gö onların görmesi için der ki, anne bak, baba Doğru. bak. Anne, baba, bak. Doğru. Şimdi e, durursun, bakarsın. Yaptığı şey çok basit bir şeydir. Buradan buraya, belki <gülüyor> 10 santimlik bir atlama. Senin gözünde çok saçma, bunun için mi durdum ben ben? Ne yap, ne, ne, ne, nedir falan gibi durumda. Çocuğun gözüyle görmeme, o incitir onu. Ama çocuğun gözüyle gördüğün zaman şunu dersin, Ay canım, Ay. onun için çok önemli bir adım Doğru. Bu. Bir daha atla bakayım. Oo, sen bayağı büyüdün o zaman. Aferin sana. Çocuğum artık gelişim kapılarını açtı. Ve Daniel Seagull enteresan bir şekilde beyinde müthiş bir salgılama orkestrası başlıyor. Sadece beyindi, kasları gelişiyor. Her tarafı ciltler, gözler pırıl pırıl bir gelişme başlıyor. Tanıklık çok önem. ...e o zaman bu yok baba durumu... ...ciddi problem diyorsunuz sizlere. Ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki... ...babanın tanıklığı... ...özel bir tanıklık. Özel bir tanıklık. Önce şöyle bir yere, yerine koyalım. Çünkü şimdi Poyraz 5 yaşında... Ve evet. bu sen, ...sen bunu yaşıyorsun aslında. Yani hayatın birçok yönleri var. Duygusal Aha. yönleri var. Koşulsuz kabul edilme... Hı hı. ...olduğu gibi ki anne bunu bol bol veriyor bol bol ama diyor. bir şeye daha ihtiyaç duyuyor. Ulan, her şey... ...olduğu gibi olsaydı, ben Hı -hı. hayata çıksaydım, acaba ayağım üzerinde kalabilir miydim? Doğru. Çocuk bunu babasının gözünden anlıyor. Aynen öyle. Hayatın haşinliğini, sertliğini... ...realite testi dediğimiz durumu babasının gözünden anlıyor. Ondan dolayı bir şey yaptığı zaman anne çok yaptı, aferin canım evlüm falan filan... Yok, çocuk babasının gözüne bakıyor, sen ne diyorsun? <gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> Doğru hocam. Sen ne diyorsun? Doğru. Ve babası... Hım. Bir kere daha yap bakalım der. Evet. Başardın. Böyle bir şey dediği zaman... ...buna ayrı bir şey oluyor. Tabii hocam. O nedenle ben bir ortamda mesela... ...şimdi tanıklık katsayları var diyorum. Hmm. Şimdi bakıyorum böyle sessizce gözlüyorum. Dede var, büyük anne var, teyze var, hala var, baba var... Çocuk bir şey yaptığı zaman ilk kimin gözüne bakıyor? Doğru. Eğer en güçlü tanık dedeyse... ilk dedesinin gözüne bakar. Doğru. Ama genellikle ilk baktığı babası oluyor. Doğru. İlk babası oluyor. Doğru. O bakımdan bu yok baba, müthiş bir vitamin eksikliği, Aynen mineral eksikliği gibi çocuğun ruhsal gelişiminde bir eksiklik oluşturuyor. Mesela bu özgüven meselesi buraya bağlanabilir bir mesele midir hocam? Yani babanın olmayışı, ortamda bulunmayışı, çocuğun kendisini sınamasına da imkan tanımadığı için neyi yapabilirim, neyi yapamam? O konuda da bir bilinç geliştiremiyor olabilir mi? Polat kesinlikle bu zincirleme doğru. Özgüven gelişmişle, özgüven gelişmemişle baktığın zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi özgüven nasıl oluşuyor diye baktığında çocuk bir şey denemeye çalışıyor. Denemeye çalışıyor, bakıyor falan filan. Uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Genellikle bırakmıyor. Aha. Bırakmıyor ve bir adım mı başarmış vaziyette. Hedefe giden yolda 25 tane adımı var. Bir tanesini başarmış durumda. Bakıyor o sırada. Eğer birisi... Hı hı diyorsa, ikinci adama daha kuvvetli başlıyor. Doğru. Eğer bir, iki, üç, dört, beşinci adımda kimse bakmıyorsa, kimsenin umurunda değilse, enteresan bir şekilde çocuğun da umurunda olmamaya başlıyor. Doğru. Ve böylelikle enteresan bir şekilde çocuğun özgüven kovasına, neyse o, Akü şarj etmemeye başlıyor. Anladım. Olmuyor. Yani ha başarmışım ha başarmamışım. Bunun bir ihtiyaç olduğu ile ilgili bir fikir oluşmuyor tabii ki öyle evet. bir durumda. Fakat çocuk doğuştan programlanmış. Yani bu ihtiyacı hissediyor. Onun için sürekli kendisini durumlara sokuyor. Anne tabakları ben taşıyayım mı? Baba bunu ben koyayım mı? Ben basacağım düğmeye. Aslan sonra düğmesine o basıyor. Kıyamet koparıyor. Niye ben basmıyorum? İçeri giriyor. Ben basacağım düğmeye diyor. Hep aynı hikaye. Evet. Şimdi hepsi de birbirine benziyor. Türk çocuğu da, Amerikan çocuğu da, Alman'a da. O fırsatı verdiğin zaman yaratan demiş ki, sen yapabilirsin. Yap. Aynen. Ve çocuk yaptığı zaman bir de bakıyor böyle. Aynen Yaptım öyle. diyor. Yaptım diyor. Orada tanıklık varsa gelişme devam ediyor. Anladım hocam. Bu tanıklığı bulamazsa da hakikaten dediğin gibi eksik kalıyor. Gelişme devam edemiyor. Peki hocam siz bir ikinci türden bahsettiniz. Bu yüz baba dediniz. Onun ne farkı var bundan? Ne oluyor? Önce yüzü bir tanımlayalım Aha. Polat. Yüz. Şimdi ben Polat yüz oluyorum sana şu anda. Aha. Efendim babalık, babalık konusu çok önemlidir. Aa. Tarihimiz boyunca bizim toplum babalığa çok önem vermiştir. <gülüyor> Onun için biz de mesela baba Nusret'in yeri deriz. Lokantaya gittiğimiz zaman baba adam deriz. <gülüyor> efendim baba gibi yani sen de ders verirken şudur. Baba gibi yürüyenler vardır. Baba gibi davrananlar vardır. Baba yüzü vardır. Ha. Efendim biz de işte bugün babalıktan konuşacağız. Baktığınız zaman ne kadar önemlidir değil mi efendim? Ben de şimdi baba yüzü veriyorum. <gülüyor> evet efendim baba. Çok önemli efendim. Babalık bir roldür. O iyi oynamak lazım. Allah seni baba yerine koymuş. Heh. Onun içini doldur. Baba ol. Şeklinde. <gülüyor> ah baba baba baba. Şimdi bu toplumsal roldür. Bundan beklentiler vardır. Baba ne Aha. yapar? Çocuğunu açlıksız bırakmaz. <gülüyor> tamam. Her toplumun baba tavrı Farklıdır, ondan dolayı. Kurtar bizi baba diye bir toplum bağırır. O no, kurtulucu baba deden insan da bulur. <gülüyor> Kurtar bizi baba. Bu toplumsal yüzdür. Hı hı. Ama yani münasip olanı yapıyor. Bir babanın yapması gerekenler neyse onu geçin, yapıyor. tanımladığı rol. Tamam. Şimdi böylelikle adam diyor ki olan Allah nasip etti baba oldu. Tamam. Ne yapmam lazım? Zaten söylenmiştir ona. Tabii, tabii tabii. Çocuğu uyurken öp. Ha. Öp ama uyurken öp. Baktığın zaman baba gibi bak. Haşin. <gülüyor> Korksun. <gülüyor> Sırıtma çocuğa. Sesin yumuşak değil, sert olsun. <gülüyor> Korksun. Annesi akşam babana söyleyeceğim dediği zaman çocuk titresin. ne yapsın korkusunda. Baba böyle olur. Biz böyle büyüdük. Neden efendim ya? Şimdi bu çirkin baba Olur mu? Böylelikle bu baba tanıklık yapar. Aha. Yok değil vardır. Neye tanıklık yapar? Yüze. Geleneklere, göreneklere ve yüze tanıklık yapar. Aha. Ama orada bir yalnızlık oluşur. Ya Çocuğun canı yalnız kalır. De canım, o sadece yüz olmaya doğru. Mesela örnek. Arabanı erkek çocuğa alamaz. Karı oh, gibi sırtıyorsun. Haşinoğ. <gülüyor> yiğit gibi bak. Yürüdüğün zaman şu evet böyle olacaksın işte. Böylelikle. Doğru hocam. Olur dediğim zaman ben böyle bir rahat ettirecek bir şey. Ne biçim böyle? Sesin tonu, yürüyüşün, giyinişin falan. Efendim. Saçını sen uzatmasın bir zaman. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Beline kadar... Ne biçim öyle şey ya? Tamam hocam, kestik. <gülüyor> Şimdi dikkat edersen senin hayatında da, benim hayatımda da tanıklık olmuştur ama... Aha. ...neye tanıklık yapılmıştır? Tabii tabii hocam, o, o çok belirleyici oluyor. Bu tanıklık meselesiyle ilgili hani yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum ben. Ee, Ortamda birileri bir şeylerin farkına varıyorsa öyle ya da böyle bir tanıklık meselesi var. Bu yok babayla yüz baba arasındaki sanıyorum en temel fark orada. Bir çocuğun eksikliklerinin hepsinin farkına varan insanlar var. Ve ben yani gördüğüm zaman hakikaten böyle Allah'ım ne yapıyorsunuz ya dediğim anlar oluyor. Bütün hatalı yaptığı her şeyi düzeltmek için bir şey söyleyen var. Ve bunların bazıları böyle çok eğitimli, kitap okuyan falan filan anne babalar. evet. Bunu da iyilik olsun diye yapıyor. Çok da kibarca söylüyor. Yani i̇lla bağırıp çağırmasına da gerek yok. Ama alt alta yazıyorum ben mesela. Bu, bu çocuk bir günün içerisine kaç uyarı aldı diye. Evet. Onu ayakkabını düzgün giy. Bilmem neyi bilmem ne yap. Ona öyle yap. Bunu böyle yap. Bilmem ne et. Bir de davranışla da yapılmış durum evet. var. Adama diyor ki bardağını yıkar ya da dişlerini fırça bakıyor. Olmamış bir daha fırçala diyor mesela. Evet. Yani şimdi burada bir tanıklık var mı? Var. Ama o tanıklık eksik gedik olduğu kısmına Geçen bir arkadaşla konuşuyorduk, ondan bahsettik. Ya biz hataları bulma konusuyla ilgili müthiş becerikliyiz. Evet. Bize hep o yedi farklı buldun falan filan oynattırıldı çocukken. Biz hiç benzerlik bulma, doğru olan nedir onu bulma falan üstüne bir eğitim almadık. Gidin şirketlere oraya buraya yüz tane iş yapılır, 99'u doğrudur, birinde hata vardır. Bütün bir toplantı boyunca o bir hata konuşulur. Sizin bu yüz babadan kastınız da sanıyorum bu yani olması gerekenlerin üstüne gidiyor adam gidiyor, değil ama mi? Böylelikle çocuk kültür robotu olma Hı -hı. yönünde yavaş yavaş ilerliyor. Benim... Babasının aynısının tıpkısı olmadığı takdirde de beğenilmiyor. Buradan olgun bir insan yetişir mi hocam bu aileden? Yetişkin çocuk. Yetişir. Kof. Ömür boyu babasının gözüne girmeye çalışan ee, bir cam vardır of. iç çocukta. Mutlu değildir. Ve bu kişi kardiyoloji profesörü olur. Günde iki paket sigara içer. Şimdi. Yazık baba açısından da durum çok kötü hocam. Size bir de o boyutunu söyleyeyim. Şimdi adam bütün hayatı boyunca 50-60 yaşına da gelse babadan aferin almaya çalışıyor ama... Bir de babanın gözünden bakın. 60 yaşına geldi ama adam olmadı dediğiniz birisi var orada. Çünkü sizin projeniz hiçbir zaman bitmez ki böyle olduğunda. Evet. Aslında adam farkında olmadan çocuğunun bağımsız, girişken, güleçizliği, mutlu olmasını istiyor. Ama örneği yok. Nasılını bilmiyor diyorsun. Bilmiyor. Hayır. O nedenle müthiş bir yalnızlık var. Can yalnız. Üstelik de bu baba güçlü bir babadır değil mi hocam? Evet. Yani aslında kudreti var. Eğer gerçekten niyetlense... Hem de ne mucizeler yapabilir. Aynen. Can yalnız. Baba da yalnız. Kesin. Baba da yalnız ya. Sadece çocuk değil yani. Hakikaten baba da yalnız bu hikayenin içerisinde. Bir... bir İnsanca bir durum değil. Bütün gün kızgın dolaşmak, ona bağırmak, buna çağrınmak, sürekli eksiklik bulmaya çalışmak, bilmem ne bu. Düşünsenize biri size diyor ki burada oturacaksın. Bütün gün surat asacaksın. Ve herkesi kendinden korkutacaksın. E kim kalacak o zaman geriye? Polat, can yalnızlığı öyküleri var. Hı hı. Adam, çocuk askere gitmiştir. Anlatılır. Bir hikaye, bir çocukluğu öyküsü Gider odasına, hüngür hüngür ağlar adam, baba. Ama çocuğun bilmesini katiyen istemez. Hüngür hüngür ağlar. Saklamaya çalışır. Çocuk askerdedir. Bir şey olur, babasıyla ilgili bilmem ne, düşünür, hüngür hüngür ağlar. Ama söyleyemez. Of. Söyleyemez. İşte sana gelen, yani bize gelen, bize gelen mektuplar da hocam. Can yalnızlığının örnekleri oluyor. Ve niye diye düşünüyorsun farkında olmadığından. Kesinlikle da. hocam. Bu... Neden korkuyoruz, can olmaktan neden korkuyoruz meselesi önemli bir konu. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yani... Ve Bir şeyin altını çizmek istiyorum falan Değerli izleyenler lütfen sakın kimseyi yargıladığımızı sanmayın. Kimseye kızgın olduğumuzu sanmayın. Biz mevcut bir durumu değerlendirerek bir farkında oluş oluşturmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı bu insanlar kötüdür demiyoruz. Bunlar kötü insanlardır demiyoruz. Kesinlikle. Bunlar akılsız insanlardır, eğitimsiz insanlardır demiyoruz. Bir çark dönüyor. O çarkın farkına vardırmaya çalışıyoruz. Çünkü bedeli çok ağır ve geri dönmesi de çok zor. Ya hocam bu, bunlar iyi insanlar. Yani Yaptıkları şey çok zor bir şey bence. Yani bunu yapabiliyor olmak o kadar da kolay değil. Bunlar iyi insanlar olmasalar, iyi bir sonuca getireceğini düşünmeseler bu kadar sıkıntının içerisine girmezler. Kesinlikle yani, girmezler. Doğrusu buydu, öyle biliyordum, yaptım diyecekleri durum bunlar. Peki evet, hocam. Niyet doğru, yani öyle biliyordum. Öyle biliyormuş. biliyordum diyor adam. Ha. Ne yapsın ki? Yani evet. Biz öyle biliyoruz. Geçen bir... Yetişkin birisi söyledi onu. Yetişkinden kastım benden büyük. Aramızda bir 20-25 yaş var. Benim yaşıtlarım kendi çocukları için bunu söyleyebilirler dedi. Biz hakikaten bilmiyorduk dedi. Bilmemizi sağlayan bir şey yoktu dedi. Ama senin yaşıtların böyle bir şey söylerse de hepinizi üzerim dedi. Bu dedi, sizin için kabul edilebilir bir şey değildir dedi. Her şey var dedi şu anda. Bilgi dedi ortalıkta dolanıyor dedi. Hiçbir şey olmazsa merak edeceksin dedi. Yani bu iş öğrenilebilir bir iştir. Ya biz bir yerde hata yapıyoruz diyebilmeli insan dedi. Evet. Bizim zamanımızda yok dedi. Bizim babalarımızın babaları daha da kötülerini yaptılar dedi. Yani benim babamdan ben dayak yedim diyor. Ama ben çocuklarımı dövmedim diyor. Çünkü ben yanlış olduğunu öğrenmiştim diyor. Evet. Çok önemli bir şeyin altını çizmiş. Kesinlikle doğru. Ee, ben e, senin ara sıra e, şeylerini yakalıyorum e, sözlerini yakalıyorum Poyraz ile ilgili bir şey böyle, e, paylaşırken diyorsun ki ya hocam o kadar mutluyum ki bunun farkında olduğumu evet. biliyorsun müthiş evet. güzel bir şey o da beni can getiriyor ve senin ...baba olduğun bir an var, bir öykü var... falan. ...onu paylaşmanı istiyorum... Peki, ...yani o can babaya... ...geçiş, böyle yüzden <gülüyor> cana geçiş... ...öyküsü var... ...onu anlatmanı rica edeceğim... ...ya hocam... ...çok uzatmadan şeyini anlatayım... ...ben çok iyi bir baba olmayı istedim... ...oğlum doğmadan önce... ...ve bunun için ne gerekiyorsa hepsini yaptım... ...yani okudum, çalıştım... ...hayatımda siz varsınız... ...ilgilendiğim konular falan... ...sigarayı, Sigarayı bıraktım... Ee, Hakikaten babalığa çok ciddi bir şekilde hazırlandım ben. Oğlan da doğduktan sonra şey beklensin dedim. yani Çocuk doğacak ve doğduğu gün itibariyle benim kucağıma atlayacak. Biz bölgenin baba. en bir böyle baba oğlu olacağız falan filan diye. Ya olmadı. Olmadı yani. Çocuk bana ilgi göstermiyor. Çok yakın olamıyoruz. Çok küçük. Anneyle de öyle bir yapışmış vaziyetteler ki. Kıcıklanıyorum da kıskanıyorum falan filan. En son artık dedim tamam ya bu iş demek ki böyle yani bütün bu bilgiye, birikime, bütün hazırlar rağmen bizim proje çuvalladı diye düşünüyorum ben. Fakat sonra eşim süt vermeyi kesti. 16-17 aylık boyraz Süt vermeyi kesince çocuk bana bir yapıştı ben hikayeyi anladım. Meğersem bütün ilişki bir menfaat ilişkisiymiş. Çocuk süt için anneyle bu kadar yakınmış. Bana öyle bir yapıştı ki of... Hiçbir yerde ayrılmıyoruz. Sürekli böyle terliyoruz birbirimize değmekten. O, o, o kadar yakınız birbirimize. Fakat ben bir ay sonra sıkılmaya başladım hocam. Hakikaten hmm. yorulmaya başladım. Hmm. ve e, Bir gün evden içeriye girdim. Kapıdan böyle iş dönüşü yoğun bir gün kafam dolu bilmem ne. E, telefonlarımdan biri çaldı. Tam ona cevap vereceğim. Çocuk ayağıma yapıştı. Onunla konuşuyorum. Arkadan bakıcı bir şey söylüyor. Kapıdan eşim girdi. O bir şeyler söylüyor. Bir, bir delilik anı. Öteki telefon çaldı. Eğildim falan derken çocuk birden üstüme atladı falan. Böyle bir kargaşa telefonları kapattım. Ben tamam dedim ya bunu çözeceğim. Bitti bu iş. Önce diz çöktüm hocam. Çocukla böyle göz göze. Şimdi dedim buna mesaj vereceğim ve böyle hafif uzağımda anlatıyorum ya çocuğa. Ama hocam ya şey çok kötü. İnsan bazen hani yakalar ya öyle kendi sesini dışarıdan duyarsın ya. Bağırıyorum ya. Yani çok düzgün bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Söylediğim şeylerin içi boş değil. Çok böyle inandığım şeyler söylüyorum. Mantığını anlatıyorum bilmem ne ama bağırıyorum hocam. ben bağırırken tam kendimi yakaladığım anda Poyraz geldi bana sarıldı. Ve o an ben böyle Saçlarımın dibinden parmak ucuma kadar kıpkırmızı oldum. Hayatımın en çok utandığım anlarından biridir. Yani çocuk diyor ki bağırsan da çağırsan da benim şu an sana ihtiyacım var diyor. Ve yani şu an hayatımda görebiliyorum işte o an benim baba olduğum an hocam. Yani ben o gün ve o anda baba oldum. Oraya kadar projeydi benim için. iyi baba olmak, onu yapmak. Tekniken hiçbir eksiğim yoktu. Hiç bir eksiğim yoktu. Benim kadar iyi bilenini zor bulurlar. Ama e, uygulamak başka bir şey o anda hocam. O oh, hakikaten candan süzüp uygulayabiliyorsanız, yürekten süzüp uygulayabiliyorsanız bir şey oluyor. Değilse bir halta yaramıyor hocam o kadarını biliyor olmanın. Çok bir esprisi de kalmıyor. Ben... Ve o andan sonra... Hiçbir şey aynı olmuyor. Hiçbir şey aynı olmuyor hocam. O an, o an öyle bir kırılma anı ki... E, hata falan olmuyor. Bal gibi de oluyor. Milyon tane de yanlışlık yapıyorum. Ama artık ikimizin canı bir arada yani. Oğlumla benim canım bir arada. Biz biz başka bir ilişki kurduk. Kızsam da bazen diyorum ya kusura bakma oğlum özür dilerim falan. Özür dilemene gerek yok ki diyor. <gülüyor> ben diyorum hangimiz büyüyüz, hangimiz babayız, hangimiz çocuğuz <gülüyor> belli değil. Ama şeyi görüyorum yani evet... E, Ha bu şeyde anlaşılmasın. O yanlış anlaşılmaya çok müsait bir alan. Efendim sürekli çocuğu pop popluyoruz, sürekli el üstünde tutuyoruz falan filan gibi bir şey anlaşılıyor. Bu can baba meselesinden. Öyle de değil hocam. benim evet. En azından benim yaşantımdaki uygulaması öyle değil. Benim de bir canım var, onun da bir canı var. İkisinin bir arada yaşayabilmesinin yolunu arıyoruz biz hocam. Ne güzel. Palacığım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Seninle gurur duyuyorum. Sağ hocam. Sizin evet. katkınız da o.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 Can Baba nedir? Evet, çok güzel bir öyküydü falatçım. Sağ olasınız hocam. Sağ olasınız. Hocam peki yani şimdi bugün bu programı izleyen bir sürü insan oldu ve duyuluyor, konuşuluyor, onlar da geliyor. Ben görüyorum ne yapalım hocam diyor insanlar. Yani ben bugün fark ettim ki ya ben dediğiniz bir takım şeyleri yapıyorum. Buralarda eksik bir şeyler var. Ne yapsın insanlar hocam? Aa, önce şey diyelim ya, izleyenleri bize yazmaya davet ederim. Tamam hocam. Bizim internet sitesinde Yazsınlar e, hocam. Yazsınlar hakikaten. E, o önemli bence. Çünkü ben kitap üzerinde çalışıyorum. Ve hakikaten e, geleceğin çocuklarına can babaların sayesi artarak çark dönmeye başlasın diye yapalım. Benim önereceğim birkaç şey var. Bir, önce kişi kendisine nasıl babalık yapılmış onun farkına ...varmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ve bu... ...kolay iş değil. değil. Kolay iş değil. Ben... ...kendimle ilgili bu şekilde dönüp baktığım zaman... ...görüyorum hakikaten... ...ağlıyorum bu konuda. Yani... ...düşündüğümde gerçekten... ...babamın benimle... ...baş başa 10 dakika zaman geçirmemiş olması... ...5 dakika zaman geçirmemiş olması... Hiç bir öyküyü, masalı... ...gözüme anlatmamış olması... ...içimde bir ağıt var. Onu görüyorum hakikaten. Onun için önce... E, ...bana nasıl bir babalık yapıldı... ...meselesi var. Ve bu insanlar kötü insanlar değil. Kesinlikle Kesinlikle babama da babalık var. yapılmamış. Bizeydi yapardı hocam. Kesinlikle. Var. Yapardı kendi yani. döneminin iyi babalarından bir iş. <gülüyor> Hiçbir zaman bana bir tokat vurmadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam. İkincisi... ...kendi iç dünyanı tanır derim. Yani baba olacaksan... ...önce şu iç dünyana bir merhaba de. Benim içimizdeki çocuk kitabını okumakta... ...ve oradaki... ...uygulamaları yapmakta bir fayda var. Kendi iç dünyan, ...içindeki çocuğa bir merhaba de. O ağlıyorsa eğer ona bir merhaba de. Gülüyorsa beraber oyna. <gülüyor> ve kendi çocuğunu da... ...o iç çocukla oynar hale getirmek Aha. meselesi var. Çok çok önemli. Ve Polat... ...en önemlisi... ...çocuğun gözüyle dünyayı görmeye çalış. Yani sen o anda bu çocuğun babaya ihtiyacı var. Aynen. Sen dövsen de bağırsan da benim babaya ihtiyacım var. Görmüyor musun diye sarıldığı zaman... ...o zaman dedin ki ulan ben ne yapıyorum? Ulan ben ne yapıyorum? Tam da Ve onun gözüyle görmeye başladı Ve sonunda da büyük resmi birlikte inşa edin derim. Bu yolculuğun anlamı ne? mal mülk ev mi yoksa anlamlı bir yolculuk mu biz ne ifade ediyoruz birbirimiz için bu büyük resmi inşa etmek çok önemlidir bunun üzerinde sohbetimizi devam ettiririz diye düşünüyorum hocam çok çok teşekkürler ya yani nefis bir program oldu ben de oldu. teşekkür ederim Ağzınıza seninle sohbet çok güzeldi benim için de hocam değerli izleyenler yeni bir sohbette buluşmak üzere efendim hoşça kalın hoşça kalın